371. konu, Sabit bin Dehdah'ın kıssası, Sabit bin Dehdah, Uhud gününde Müslümanlar parçalanmış ve savaştan hemen hemen el çekmiş bir halde, şaşkın şaşkın durduklarını görünce, ey Ensar, bana geliniz, bana, ben Dedahın oğlu Sabit'im, eğer Muhammed öldürülmüş ise kesinlikle Allah diridir, ölmez, dininiz için savaşınız, kesinlikle Allah sizi galip getirecek, size yardım edecektir, diye bağırdı, bunun üzerine Ensar'dan bazı kimseler kalktılar ve beraberlerindeki Müslümanlarla birlikte müşriklere hücum ettiler. İçlerinde Halit bin Velid, Am bin As, İkrime bin Ebu Cehil ve Burr bin Hattab gibi müşriklerin ileri gelenleriyle çarpıştılar. Halit bin Velid, Sabit bin daha saldırdı ve bir mızrak darbesiyle onu öldürdü. Ensar'dan beraberinde olanlar da şehit oldular. Deniliyor ki o gün öldürülen Müslümanların sonuncuları onlardı.